Günaydın. Günün ilk haberi avukatlardan geliyor. Mahmut Kobaner tarafından başlatılan imza kampanyasının muhatabı, Adalet Bakanlığı talebi ise CMK yani Ceza Muhakemesi Kanunu ücret tarifesinin arttırılması ve ödemelerin zamanında yapılması. Maddi gücü zayıf olan vatandaşlara devlet tarafından atanan avukatlar için verilen ödenek bir soruşturma dosyası için karakol ifadesi artı savcılık ifadesi artı nöbetçi mahkeme ifadesi vergisiz olarak 123 lira. Bu sayılan işlemlerin her biri en az 2 saat, çoğu zaman da daha uzun sürüyor. Daha sık kesilen makbuzların vergisi hemen ertesi ay alınmaktayken, ödemeye gelince devlet ödemesi gerekeni 3 ila 9 ay bekledikten sonra yapıyor. Avukatlar sorumluluklarının bilincinde özveriyle işlerini yapmaktadır. Ancak mevcut şartlar kabul edilebilir durumda değildir. Adil yargılanmadan bahsetmek için savunmayı temsil eden avukatın gücünün de en az hakim ve savcı kadar olması gerekir. Eşit olanaklara sahip olmadan yapılan savunmalar nedeniyle doğan mağduriyet toplumda adalet duygusunu zedelemektedir. CMK işlemlerinden doğan alacaklar en az asgari ücret tarifesine göre üçen ücretlendirilmelidir. CMK ödemelerinde gecikme olması halinde makbuz tarihinden gecikme tarihine kadar yıllık %9 yasal faiz uygulanmalıdır. Savunmada hakların eşit olması için bu hizmeti veren avukatların ücretlerinde iyileştirme yapılması şarttır. Unutmayın, herkes bir gün savunmaya ihtiyaç duyabilir diyerek talebini dile getiren Mahmut'un kampanyası hakkında detaylı bilgi change.org/taksim avukatlar adresinde. Sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılmış bir kampanya var. Eyüp Yunus Arslan tarafından başlatılmış bu talebi ise metrobus ve metro ücretlerinin düşürülmesi. Toplu taşıma araçlarını kullanan insanların çoğu arabası olmayan, ortalama ya da ortalama altı gelir seviyesinde yaşamlarını idame ettirmeye çalışan insanlardır. Yaşamanın her gün daha da zor şartlar altında olduğu ezilen bu insanları bir de zorunlu olan ulaşım masraflarını ödeme de güçlük çekmekte. Hatta bu insanlar boğazından dahi kesmek zorunda kalmaktadır. Buna sessiz kalmayalım. Bu ücretlerin indirilmesi için çaba sarf edelim. Başta metrobüs olmak üzere metro, tramvay, otobüslerde ve vapurlarda uygulanan fahiş ulaşım ücretlerine karşı tepkimizi ortaya koyalım bu soyguna dur diyelim diyerek talebine dire getirmiş Kampanya içinde destek çağrısında bulunuyor Eyüp. Detaylı bilgi almak isterseniz taksim İstanbul Ulaşım adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada yeni yine muhatabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olan bir başka kampanya var. Bu kez talep engellilerin kullanımına uygun olmayan otobüslerin trafikten çekilmesi. Sevengül Elmas'ın başlattığı kampanyada engelli vatandaşların kullanımına uygun olmayan 336 bin toplu taşıma aracının şikayet olması durumunda trafikten çekileceğini belediyenin şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişebilirliğine uygun olarak tasarlamaları için tanınan sürenin yarın dolacağını haber veriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hazırlanarak uygulamaya konulan 5378 sayılı özürlüler kanunun geçici 3. maddesinde yer alan Büyükşehir Belediye ve bel Belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır diyor. Mevcut ve özel toplu taşıma araçları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 7 yıl içinde özürler için erişilebilir duruma getirilir hükmü gereğince kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 7 Temmuz 2005'ten itibaren 7 Temmuz 2012'ye kadar özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engelliler için erişilebilir olması Gerekmekteydi. Fakat daha sonra resmi gazetede yayınlanan bir kararnamede yer alan hüküm 7 yıl ibaresi 8 yıl olarak değiştirildi. Yani otobüs ve minibüslerin 7 Temmuz 2013'e kadar engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi gerektiği kanunla hükme bağlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun elde ettiği bilgilere göre 2011 yılı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 159.355 adet ticari minibüs ve 175.945 adet ticari otobüs var. Şikayet Var adlı internet sitesinin İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan elde ettiği güncel verilerse şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Hali hazırda trafikte seyretmekte olan ve tadilatı araç güvenliği açısından mümkün olmayacak araçların sayısı yaklaşık 336 bin. Bu araçların %48'i minibüs ve dolmuşlardan oluşurken %52'si ise otobüslerden oluşuyor. Yasaya göre Temmuz ayında toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygulanacak şekilde engelli rampası ile hizmeti sunulması gerekiyor. Yarından itibaren şikayet olması halinde engelli rampası bulunmayan toplu taşıma araçlarının çalışma ruhsatları iptal edecek ve bu tarihte esnafın tekrar ruhsat alması gerekecek. Yasa şu an için sadece şehir için ulaşımı sağlayan otobüs ve dolmuş ve minibüsleri ilgilendiriyor şehirler arası otobüsler, Henüz bu kapsama girmiyor diyerek detaylı bilgi veren Sevengül'ün kampanyası hakkında detaylı bilgi ise change .org taksim engelli ulaşımı adresinde. Sırada seyahat ile ilgili ama ulaşım biçiminden ziyade ulaşım imkanını gözeten bir kampanya var. Ozan Mercan tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi pasaport, defter ve harç bedellerinin düşürülmesi. Sosyal medyada da pasaporta 513 lira veremem Etiketiyle yayılan kampanyanın açıklamasını Ozan'ın ağzından dinleyelim. Dünya nimetlerinin hep en pahalısını kullanmaya alıştık. Bu listeye son 5 yıldır pasaportumuz da dahil. Yılbaşından itibaren uygulamaya giren zamlar temel haklardan seyahat özgürlüğüne kadar pek çok konuya darbe indirdi. Artık 10 yıllık biyometrik pasaportumuz yeniden değerleme uygulaması sayesinde yüzde %15 daha pahalı. Şöyle bir 10 yıllık pasaport alayım da yurt dışına çıkıp yeni kültürler tanıyayım diyorsanız... Helalinden 515 lira ödemelisiniz. Sınır kapısından çıkarken 15 lira yurt dışı harcına çıkış verdiğinizde hatırlatalım. Yani etti mi 530 lira. Yurt dışına çıkmak istediğimiz zaman eğer pasaportumuz güncel değilse neredeyse yurt dışında harcayacağımız para kadar bir de bedele mal ediliyor. Hükümet yetkililerinin birçok ülkeyi örnek alarak pasaport defter ücretini ve harç bedellerini makul bir seviyeye düşürmesi gerekmektedir diyor Ozan'ın kampanyası. Detaylı bilgi ise taksim pasaport adresinde. Evet son haberimizle kapatalım programımızı. Bu haber Muğla'dan. Alp Pir tarafından başlatılmış. Talebi ise Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde toplanan çöplerin göl kenarına boşaltılarak yakılmasının engellenmesi. Çöplerin yanmasıyla ortaya çıkan ve ölümcül toksisteye sahip olan dioksin ve benzeri kimyasalın Köyceğiz gölü ve bölgesinin havasını, suyunu... Toprağını zehirlemesinin önüne geçirerek atıkların geriye dönüştürme mantığına uygun olarak yeniden kullanıma girmesi tüm canlıların sağlıklı yaşama için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır diyerek talebini dile getiriyor Alpir. Umarız en kısa sürede köyceğiz yanan çöplerinden kurtulur ve tertemiz havasına tekrar kavuşur döner. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.